Evet arkadaşlar ben vahizim. Şimdi hocam projeyi anlattı müdürümüz. Burada da dinleyince biraz dehşete kapıldım. Yani ben zannediyordum ki böyle işte sohbet edeceğiz öğrencilerle. Bir vaiz ne yapar? Meğer tefsir dersi yapacakmışız. Öyle bir beklenti var. Ben tefsirci değilim arkadaşlar. Bunu her seferinde hatırlatma ihtiyacı duyuyorum. Bir alim değilim. Bir e, akademisyen değilim. Bilim insanı değilim. E, bunu belirteyim de beklentileriniz ona göre olsun. Evet, Kur'an'la meşgul olmayı çok severim. E, özellikle konulu Kur'an çalışmaları benim için çok kıymetlidir. Hayatımda e, en çok e, nasıl diyeyim mutlu olduğum e, bir kararıdır. Uzun yıllardır konulu çalışmalar yapıyorum. E, mesela en son e, iki yıldır İstev diye bir vakıfta Kur'an'ın kadınları diye bir çalışma yapıyorum. Hazreti Havva'dan başladık. Şu anda e, Mücadele Suresi'ndeyiz. E, yani bütün Kur'an'ı işlemiyoruz sadece kadınların geçtiği ayetleri işliyoruz. Ve onların günümüzdeki e, tezahürlerini işliyoruz. Mesela Hazreti Meryem'i işlerken işte muhabbet ve kadın ilişkisi, kadın ve ilim ilişkisi gibi e, diyelim e, Hz. Şuay'ın kızlarını işlerken kadının çalışması konusunu ele alıyoruz. Bu şekilde geldik bugüne kadar. E, Kur'an'da gençlik konusu da e, hatta şöyle düşündüm sabah tekrar ne anlatacağım diye gözden geçirken acaba öyle de bir çalışma mı yapsam? Çünkü baya bir genişten bahsediliyor Kur'an-ı arkadaşlar ve e, ilginç bir şey şimdi sizinle paylaşacağız. Mesela arkadaşımız dedi ki Hocanızın gönderdiği metinde de var. Kur'an'a göre ideal genç konusu. Mesela bizim konu başlıklarımızdan birisi dedi. Böyle bir şey yok arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de. Yani ideal genç şudur, siz de böyle olun. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Her gencin kendi ideal formu var. Yani ideal form. Burası çok önemli. Bütün konuşmanın ana fikrini şu anda vermiş oluyorum. Buradan sonra dinlemeseniz de olur yani. Bütün idealizm diyelim yani hani o tırnak içinde genç, Kur'an'ın görmek istediği genç, her genç için farklı. Burası çok önemli. Yani Allah sizden şunu istemiyor. Ben sizin bir mizaçla yarattım. Bir ailenin, sizin seçmediğiniz bir ailenin içinde o ailenin genetik özellikleriyle ve sosyal imkanlarıyla kısıtlı veya işte fırsat bulmuş, fırsatlar bulmuş olarak sonra işte sizin sizin seçmediğiniz belli bir yaşa kadar yani mesela pek çoğumuz şimdi bu yaşlardan sonra hayatlarıyla ilgili kalıcı seçimler yapmaya başlayacak. Bu yaşa kadar çoğumuz anne babamızın bizi yönlendirdiği hayatı yaşadık büyük ölçüde. Seçim hakkı derken bize ne bıraktılar? İşte mor mu diymek istersin, lacivert mi falan. Bu kadar yani. Yoksa ne diyeceğimizi de onlar seçtiler büyük ölçüde. Belli bir yaşa gelene kadar. İşte çevrenizi biz seçmedik. Milliyetimizi, coğrafyamızı, ırkımızı, konuşacağımız dili biz seçmedik. Allah-u Teala bütün bunları seçti. E, psikolojimizin en karakteristik özelliklerine en temelde yatan... Özelliklerini biz seçmedik. İçe dönük mü olacağız? Dışa dönük mü? Mesela bununla ilgili çalışmalar var. %50 oranında kalıtsalmış hocam. Yani şimdi bu kalıtsal, hazır bulduğumuz bir şey yani. Mesela çocuklar daha bebeklik çağındayken e, içe dönüklük veya dışa dönüklük özellikleri göstermeye başlıyorlar. Dolayısıyla sizin seçmediğiniz, size verili bir malzemeyle dünyaya gidiyorsunuz ve sonra Allah diyor ki Hımm, ama o ideal değil, bu ideal. Öyle olmayacaksınız, böyle olacaksınız. Bu çok haksızlık olmaz mıydı yani? E, dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e de baktığımızda özellikle kıssalar. Kıssalar da benim çok e, çalıştığım e, bir alandır. E, Kur'an-ı Kerim'in üçte biri arkadaşlar kıssalardan bahseder. E, Kur'an gibi evrensel bir kitabın e, üçte birinin kıssalara ayırması. Üstelik bazı bölümlerin tekrar tekrar özellikle Hz. Musa'nın hayatında. Hz. Adem ile şeytan kısası kaç yerde geçiyor mesela? Küçük nüanslar var. ama fikir aynı. Efendim tekrar tekrar anlatılması boşuna olmasa gerek. Onunla ilgili de başka teorilerim var da neyse o konumuz o değil. Yani e, kıssalarda anlatılan gençlere de baktığımızda arkadaşlar allah Teala Teala'nın onlardan e, işte ey İsmail sen biraz çok teslimiyetçisin, biraz mücadeleci ol ''Ey Musa sen de çok böyle, e, şey ne bileyim işte şöylesin, böylesin, söylemeyeyim Hz. Musa hakkında bazı fikirlerim var. Efendim öyle değil de böyle olacaksın işte bak İbrahim'e bak o nasılsa sen de öyle olacaksın.'' demiyor yani e, Cenab-ı Hak. Her birinin e, kendi taşıdığı, o güne kadar getirdiği karakteri e, nasıl diyeyim kendisi için mümkün olan en doğruya, en iyiye... E, tekamül ettirmesi için, dönüştürmek de değil tekamül ettirmesi için teşvik ediyor, fırsatlar yaratıyor. Hz. Musa'yı alıyor Mısır'dan, o görkemli saraydan bir suç işleterek bir daha geri dönmeyecek şekilde çünkü geri dönemez, dönerse cezalandırılacak. Oradan çıkartıyor onu ve götürüyor bir çobanın eline değil mi? Üstelik üç, üç gü iç güveysi olarak orada onun nefsini bir terbiyeden geçiriyor. Bir ona biraz o cesur, öfkeli, kavgacı karaktere biraz böyle hilm, biraz hikmet, biraz yumuşaklık, biraz boyun eğme, biraz kabullenme, teslimiyet ekliyor mesela. Ee, i̇şte böyle her kıssadan öğreneceğimiz şeyler var ama ana fikir arkadaşlar, e, kendiniz yani her birimiz. kendiniz e, bir başrol oyuncusuyuz. Yani biraz motivasyon konuşması gibi olacak bu kısmı ama gerçekten ben böyle düşünüyorum. Mesela ben kendim için şöyle düşünüyorum. Size abartılı gelirse sorular kısmında söylersiniz. Ben kendimi, arkadaşlar ben çok olumsuz hayat şartlarından geliyorum. Sosyoekonomik olarak, kültürel olarak en alt demeyeyim ama en altın bir üstü bir seviyeden geliyorum. Böyle gözümüzün içine bakılarak falan büyütülmedik yani. Her şeyin en zor şartlarını görerek büyüdük. Ee, ve kendime şöyle dedim, belli bir yaştan sonra tabi o hemen ergenlik bu yaşlarda kolay olmuyor. Dedim ki e, bu dünyaya bir Fatma Bayram bir daha gelmeyecek. Bir kere gelecek. Sen biricisin yani. Sadece bir kere geleceksin... Dolayısıyla hani iki erkek kartla aynı kapıya çıkıyormuşsunuz meğersem. O da diyor ya Tanrı benimle ne kastetmiş olabilir? Yani Allah seninle seni bu devirde, bu şartlarda dünyaya getirerek senin ne yapmalı istiyor acaba? İşte bütün mesele bu. Buna klasik alimlerimiz ma huli aleyh diyorlar. Ee, ne için yaratıldın? Sen ne için? Ha, anlam dediğimiz şey de bu hocam. Sen ne için yaratıldın? Yani bu şartlarda 1500'lerde Fatih'te doğmadın. İşte ne bileyim, evet 1900'lerde ama bir Anadolu'da bir dağ köyünde de doğmadın. İşte Kaliköy'de, Üsküdar'da yaşadın. Ee, ne, ne yapmanı istiyor acaba allah Teala? Yani? O kadar ki arkadaşlar, bir keresinde bir danışmanlık alırken bana dedi ki, e, danıştığım kişi e, şey Hocam dedi, ailenizi yazalım dedi. İşte kaç kardeş işte, ana baba falan. Benim annemin de babamın da ikinci evliliği arkadaşlar. İlk evliliklerinden çocuklar var. Hepimizin anneannesi, babaannesi farklı. Bir kafası karıştı, takip edemedi. Çünkü herkesin işte anne baba bir kardeşler var, sadece anne bir kardeşler var, sadece baba bir kardeşler var falan. Şey, şema çıkarmak zorunda kaldı takip edebilmek için. Dedi ki bakın bu çok önemli bir şey. Allah dedi sizi hayata hazırlamış dedi. Yani bütün insanları anlayabiliyorsunuz yani e, her çeşit insan tipiyle karşılaştığınız için mesela ben çok sorunlu bir ailede büyüdüm arkadaşlar. Kavganın geldiğini 20 adım önceden hissederim ben. Yani şimdi bu şöyle dedi, buradan kavga çıkacak veya işte buradan bir problem çıkacak. Olumsuz hisleri, olumsuz duyguları e, çok kolay hissederim. Demek istediğim Allah Teala'nın bizi yarattığı o ilk form, ...bizi dünyaya getirdiği ilk kalıp ...ve bize verdiği... ...bizim seçmediğimiz o ilk çevre... ...arkadaşlar... ...bizim için bir... ...bizi e, inceltecek... ...bizi inceltecek... ...incitecek değil... ...dikkat edin... ...yani bizi böyle hassaslaştıracak... ...alıcılarımızı tedavi edecek... ...bizi geliştirecek... ...çok önemli bir sıçrama tahtası gibidir... ...ben öyle bakıyorum... ...hadiselere... <gülüyor> ...çünkü... E, hayatımın bir döneminde peygamber kıssalarının e, benim için şöyle bir yol göstericiliği oldu. Biz millet olarak, hele de kadınlar, yani benim yaş grubum, şimdiki genç kızlar çok daha kuvvetli bizden. E, benim yaş grubum arkadaşlar ağlamayı, sızlamayı pek severiz. Kurban psikolojisini pek severiz. Yani bana şöyle eziyet edildi. Ben şu kadar çile çektim, böyle bir çilelerimizi yarıştırma şeyi vardır böyle, eğilimi vardır bizde. E, çok ağırlıklıdır benim yaş durumumda. Bir dönem e, böyle işte herkes oturuyor, herkes halinden yakınıyor falan. Sonra dedim ki kendi kendime şey. Işte, Kur'an bizi arkadaşlar yo, -yo, yo biliyorsunuz değil mi? Şu yo, yo diye bir oyuncak var. Lastiğe bağlı böyle bir top. Top gider ama ne kadar gider arkadaşlar? Lastik ne kadar izin verirse. Yani o lastiğe bağlıysanız o top tekrar geri gelir. Eğer Kur'an'la bağımızı koparmadıysanız Oradan ne kadar uzaklaşırsanız uzaklaşın, Kur'an sizi tekrar toplar. Kur'an'la da tabii ilişkin devam ediyor. Efendim dedim ki Allah Allah ya, Eyüp çekmiş, İsa çekmiş, Meryem çekmiş, Yusuf çekmiş, Yakup çekmiş. Özellikle Yusuf kıssası benim çok çalıştığım bir kıssadır. Bir kitap da yazmak nasip oldu onunla ilgili. Yani şimdi düşünün Yakup Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak şunu dese... ''Bu kadar üzülme, oğlun sağ ve iyi ve çok da iyi olacak.'' dese Yakub'un ağlayarak gözlerinin kör olmasına gerek yok yani. Bunu dahi demiyor, çekiyor. Efendim diğer bütün peygamber kıssalarına bir bakın yani. Hz. Musa'yı engellemek için niye binlerce çocuk öldürülüyor? Yani Cenab-ı Hak onu kurtaracak değilse o çocuklar ölmeden kurtaramaz Böyle kıssalara baktığımda en sonunda şunu dedim, Allah Allah yani bunların hepsine bir şeyler oluyor da sana niye olmasın yani? Sen hani başına hiçbir şey gelmemesi gereken çok özel bir varlık mısın? Dolayısıyla başımıza gelenler eğer biz kendimize acımaya devam edersek, kendimize bize yazık oluyor, işte ne bileyim bana haksızlık yapılıyor falan diye düşünmeye devam edersek bizi dibe çöktürecek. Ama onları alıp doğru bir şekilde kullanabilirsek kendimiz için büyük bir zenginliğe dönüştürebileceğiz. Şimdi arkadaşlar işte bu bakış açısıyla Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda hep beraber bakalım siz de biliyorsunuz bu kıssaları. Ee, tek tek sayalım. İlk önce Habil ile başlıyor. İlk genç yani tarihi sırayla bahsedecek olursak Kur'an'daki sırayla değil de. Habil ilk genç. Nasıl bir genç? Arkadaşlar bugün açısından baktığımızda. Habil nasıl bir genç? E, Rabbim affetsin kayıt da alınıyor vallahi burada. Bunlar, e, zaten hani asıl kayıtçılar devam ediyor yani. iki omuz <gülüyor> Bütün söylenenleri yazıyorlar. Habil arkadaşlar kendini savunmaktan aciz değil mi yani? Sen bana saldırsan bile ben sana elimi kaldırmayacağım diyen ya seni öldürüyor işte gene de olsun sen benim abimsin, kardeşimsin diyen bir genç yanlığı. Nasıl bir karakter arkadaşlar? Habil, yani bu özelliğiyle sadece yoksa biz onun hakkında hüküm verecek konumda değiliz. Hiç kimse hakkında hüküm verecek konumda değiliz. Eğer işimiz birilerine rehberlik etmek değilse kendimiz için şimdi bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Yani biraz böyle zavallı değil mi? Böyle baktığımızda ya işte sen de bir kaldır elini, nefsi müdafaadan insan birini öldürse günah bile sayılmıyor, değil mi? Kendini korurken, hukuken de suç sayılmıyor. Niye diyor ki abisine, yani sen bana elini uzatsam bile beni öldürmek için ben sana elimi kaldırmayacağım. Böyle bir karakter. Bunu bir kenara koyalım. Hazreti İbrahim'e geliyoruz ve arada çok var da, ben hani köşe taşlarını söylüyorum. Hazreti İbrahim arkadaşlar, aklıyla, tefekkürüyle öne çıkan, zaten tevhid önderi ama neden tevhid önderi? Diğer peygamberler tevhid mücadelesi yapmadılar mı? Yaptılar. Hz. İbrahim'i tevhid önderi yapan bu tevhid inancına kendi çıkarımlarıyla ulaşmış olması. O yüzden ben Hz. İbrahim'in müthiş bir retorikçi olduğunu düşünüyorum. Müthiş bir mantıkçı, müthiş bir retorikçi. Kendisi de her şeyi ikna olmadan çok inanmıyor. O hani ölüleri nasıl zilikleyeceğini bana göster dedi ya Cenab-ı Hakk'a. İnanmıyor musun yoksa inanıyorum ama tam böyle içimin yatışmasını istiyorum dedi. Tam ikna olmak istiyor. Ee, ve mücadelesini de hiç mesela Hazreti İbrahim'in elinde kılıçla savaşırken falan bir kıssası yok. Dikkat ederseniz hep böyle münazara yoluyla, hep karşı tarafı düşündürmek e, üzere. Ve çok iyi sahneler kurguluyor. Bence kendisi de orada retorik yapıyor çok iyi. Niye yemiyorsunuz diyor mesela putlara yemeyeceklerini biliyor yani. Orada müthiş safsatalar meselesini çalışmanızı tavsiye ederim. Normatipler onu mutlaka çalışıyordur. Ee, ama işte Aristo 10 küsür kadar safsata tespit etmişti. Şu anda yüz civarında safsata var. Bilhassa reklamlarda ve siyasi propagandada çok kullanılıyor bu safsatalar. Yani e, zihinleri nasıl manipüle edersiniz? Ee, o alanda çok iyi Hazreti İbrahim. Yani mantıkla, akıl yürütmeyle, tefekkürle öne çıkıyor Hazreti İbrahim. Onun oğlu İsmail çok çok genç yaşta artık genç bile diyemeyeceğimiz, çocuk diyeceğimiz yaşta arkadaşlar müthiş bir teslimiyetle öne çıkıyor. Yani babası bir rüya görmüş. Bak vahiy bile değil. Yani rüya vahiy değil demeyelim. Peygamberlerin rüyası da vahiydir ama hani Cebrail gelip bir ayet indirmemiş yani. Bir rüya görüyor babası ve sırf o rüyaya dayanarak kendisinin kurban edilmesine razı oluyor. Beni diyor sabırlı bulacaksın, sana güçlük çıkarmayacağım diyor. Hz. İsmail. Böyle bir sabır, teslimiyet örneği ve bana sorarsanız cesaret timsali aynı zamanda. Yani bir insanın kendisinin kurban edilmesini göze alması. Bugün bizim aklımıza çok uzak geliyor ama arkadaşlar, o günkü dünyada bu çok uzak bir ihtimal değil çünkü çocuk kurbanı var. O bütün, neredeyse bütün kültürlerde var. Hz. Yusuf'a geldiğimizde, Yusuf'un Kur'an-ı Kerim'de, Yusuf kıssasında... Hangi niteliğiyle çokça anıldığını size sorsam çoğunluk iffet der hocam. Halbuki iffet kelimesinden çok daha fazla geçen bir sıfatı var Yusuf suresine Cenab-ı Hakk'ın. Kederlike neczil muhsini diyor. Biz muhsinleri böyle ödüllendiririz diyor Cenab-ı Hak. Yani Hz. Yusuf'a verdiği birkaç imtiyazı sayarken onun muhsinlerden olduğunu söylüyor. E, muhsinle arkadaşlar ihsan mertebesine ulaşmış kişi demek. Yani o da her durumda, her koşulda iyi davranan. Burası çok önemli. Engin Geçtan'ın bir sözü var arkadaşlar. Engin Geçtan okunması gereken bir isimdir. Ülkemizde varoluşçu bir psikiyatristir ama e, çok iyi bir kafadır. Diyor ki Engin Geçtan sizin iyi biri olmanız size iyi davranılmasına bağlıysa bu iyilik değildir. Diyor. Bağımlılıktır diyor. Yani bana ne yapalım o da bana böyle dedi. Mesela o bana küfretti ben de ona küfretti. Mesela bu edilgen bir tavırdır arkadaşlar. Ee, reaktif bir tavırdır. İslam ahlakı değildir. İslam ahlakı e, bu, e, bu reaksiyoner tavra klasik İslam ahlak kitapları cahiliye ahlakı der. Cahiliye ahlakı reaksiyoner bir ahlaktır. İslam ahlakı o cahiliyenin zıttı cehaletin yani İslam ahlak da bahsedilen cehaletin bildiğimiz manadaki bilgisizlikle ilgisi yoktur. Bizim Türkçe'de kullandığımız anlamda kullanılmıyor. Kendine hakim olmayan demek. Dürtüsel insan demek. Kur'an'da cahiliye kelimesi nerede geçerse bu anlamda geçtiğini bilin. Onun zıttı olan İslam ahlakı ise hilm ahlakıdır. Hilm, halim isminin bastar halini söylüyorum. Hilm nedir? Kişinin kendisine hakim olması ee, o da Türkçe'ye anlam kaymasıyla geçmiş. Halim, Selim insan, biz böyle kafasına vur, elinden ekmeğini al, anlamında kullanıyoruz. Halbuki yine çok eski, klasik Arapça'da Halim akıllılık anlamında kullanılıyor. Yani dürtüleriyle, duygularıyla değil, aklıyla, mantığıyla e, davranan kişi demek. İşte o da kişinin kendisine hakim olmasıyla ilgili. Hz. Yusuf'un bu her koşulda iyiliğini sürdürmesi... Mesela bana göre size o Yusuf kıssasında hangi sahneler etkileyici gelir bilmiyorum. Bir sinemacı söylemiş, hayatımda bu kadar çok duygunun, bu kadar çok sahminin bir hikaye içinde yerleştirildiğini hiç görmedim demiş. Yani, sinemacı bakış açısıyla. Hz. Yusuf kıssasında arkadaşlar beni en çok etkileyen sahne Peygamberimizin de oradan alıntı yaptığı bir sahnedir. Hazreti Yusuf Mısır'da çok seçkin bir konumda neredeyse bütün zaten neredeyse değil ekonomi tamamen ona bırakılmış diğer iktidar yetkilerini de paylaşıyor yani çok sözü geçen bir konuma gelmiş kardeşleri sefil bir şekilde aç bir şekilde ondan ekmek dilenmeye gelmiş işte en son sahnede biliyorsunuz kendisini tanıtıyor ben Yusuf'um falan diyor onlar ne diyorlar o <gülüyor> şunu demiyorlar arkadaşlar ya helal olsun. Sen de yani her zaman iyi davrandın, ee, bak Allah da seni ödüllendirdi demiyorlar diyorlar ki arkadaşlar, Allah seni seçti diyorlar. Yani sen bunu, yani derler ya ne şanslısın. Ya şans ama yani ben de çalıştım hani, ben de gayret ettim dersiniz bazen. Yavuz Bahadıroğlu öyle demişti, ee, bir konuşma yapmış bir yerde, Bolu'da bir konuşmasını dinlemiştim, orada anlattı konuşmadan sonra dinleyicilerden biri demiş ki hocam ne kadar şanslısınız hem çok güzel yazıyorsunuz hem çok güzel konuşuyorsunuz demiş. E, bu onu aktardı bize. ve dedi ki adam benim 30 yıllık emeğimi şansla açıkladı dedi. Yani ne kadar şanslısınız. Hani Hz. Yusuf'un hani o kendine hakim oluşunu, ahlakını, inancını değil de Allah seni seçti diyorlar. Hz. Yusuf ne diyor arkadaşlar onlara? La tetribe aleykumul Bugün size bırakın bakın cezalandırmak, intikam almak hiçbir yok. Bugün size kınama bile yok diyor. Kınanmayacaksınız. Ve kardeşlerinin yaptıklarını arkadaşlar nasıl açıklıyor? O şeyin kıssanın bitişinde Hz. Yusuf'un bir duası vardır. Kardeşlerinin yaptıklarını şeytan kardeşlerimle benim aramı bozduktan sonra diye açıklıyor. Yani kardeşlerim bana kötülük yaptıktan sonra demiyor. Hiçbir şekilde kötülüğü onlara izafe etmiyor. Bu müthiş bir ihsan verdi. Yani son derece iyiliğin en üst seviyesi. Hz. Yusuf'ta mesela bunu görüyoruz. Yani Yusuf'un bir örneği, adı Yusuf olmadan bugün yaşansaydı belki de ona ezik diyecektik biz. Belki de işte yani kendini bile savunmuyor diyecek. bilemiyorum. Ama Yusuf'a baktığımda ben mesela iffet görüyorum. Bu zaten o tartışılmaz. Hani kıyametin VIP yolcularının anlatıldığı bir hadis vardır biliyor musunuz siz onu? 7 sınıf insan arşın gölgesinde gelecek diyor peygamberimiz. Ben onlara kıyametin VIP yolcuları diyorum. Aranızda VIP'den geçen var mı arkadaşlar? VIP'den giden? VIP de bir şey değil. Ben bir 2000'li yılların başlarında arkadaşlar yurt dışında yapılan Belçika'da bir programa katıldım. Programa bu ülkeden işte her kurumdan bir kadın temsilci seçilmişti. Ben de Diyanet adına seçilmiştim programı organize edenler tarafından. Arkadaşlar havaalanından çıktık, ne pasaport gördük, ne kuyruk gördük, ne bir şey. Daha uçaktan, uçağın merdivenlerinden indik, arabalar sırasına bekliyor, bizi arabalara aldılar. Arkadaşlar 40 kişi kadar bir uçak dolusu belki kadındık evet. Ondan sonra arabalara bindik arkadaşlar. Kraliçenin konuğu olarak efendim yemek yedik Belçika kraliçesiyle. Ondan sonra tekrar böyle parlamentoda ağırlandık falan. Trafik durduruluyor sizin için. Ben oralardan yani o hayatı gördüm bir kere de olsa hocam. Şimdi bu 7 sınıf insan onlardan biri olacak. işte şey onlardan olacaklar kıyamet gününde Hiçbir mahşer sıkıntısı görmeyecekler. Hiçbir korku yaşamayacaklar. Bu müthiş bir şey. Mesela size bir konulu çalışma e, örneği veya önerisi. La خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ifadeleri kimler için geçiyor? Hangi karakterler için geçiyor Kur'an-ı Kerim'de? Onlara korku ve üzüntü yoktur. Cenab-ı Hak bunu kimin için söylüyor? Bilmemiz lazım yani. Korkularımızdan kurtulmak istiyorsak. İşte bu yedi sınıf insandan biri de iffetli gençler. Yani bir kadın tarafından hem de muktedir ve güzel bir kadın tarafından zinaya davet edildiği halde ben Allah'tan korkarım diyerek o kadını reddedebilen genç diyor Peygamber Efendimiz. Bu, man bu manada Hz. Yusuf bir iffet sembolüdür. İhsan mertebesindedir Kur'an-ı Kerim. Defalarca bunu en az 3-4 kere geçiyor kıssada. Sükûnetini görüyoruz. Mesela hiç sesini yükselttiğini düşünmüyorum ben Hz. Yusuf. E, e, helmini görüyoruz. O akıllılığını. Peygamberimiz Hazreti Yusuf'la ilgili ne diyor biliyor musunuz? Yusuf diyor ne kadar halim diyor. Ne kadar helim sıfatı var Yusuf'ta. Eğer diyor beni diyor ben onun yerinde hapiste olsaydım ve kral e, beni hapisten çıkarmak için birinin adamını gönderseydi hemen çıkardım hapisten diyor. O ise ne dedi? diyor? Önce kadınları çağır o olayları bir sor yani aklanmak istedi. Önce aklanayım sonra hapisten çıkayım diyor Hazreti Yusuf. Dolayısıyla e, Hazreti Yusuf'un bu him sıfatı Peygamber Efendimiz tarafından da onaylanıyor. Hazreti Musa'ya bakıyoruz artık. Mesela Hazreti Yusuf Mısır'da o iktidara gelirken bunu hep hikmet ilimle yapıyor. Hiçbir siyasi mücadele yaptığını görmüyoruz. Bir askeri mücadele, bir fiziki mücadele görmüyoruz. Yani Musa'nın kısasından çok farklı değil mi Hz. Yusuf'unki? Geliyoruz Hz. Musa'ya arkadaşlar. Hz. Musa'nın karakterini neyle e, tanımlarsınız? Benim kıyamette en çok tanışmak istediğim kişilerin başında geliyor Hz. Musa. E, çünkü arkadaşlar benim de korkularım var. Yani o yaşadığım geldiğim şartlardan dolayı bir takım korkularım var. Onlarla çok mücadele ediyorum. Ee, şey, fobi anlamında korku değil. Yani e, öyle düşünmeyin. Hazreti Musa bir baktım Kur'an-ı Kerim'de beş kere Cenab-ı Hak diyor ki korkuyorum diyor. Ya Rabbi ben korkuyorum diyor. Cenab-ı Hak da beş kere ona korkma git diyor. Şimdi Hazreti Musa arkadaşlar Firavun'un sarayında büyüdü. Evet. Ama fizik olarak Firavun hanedanından yani Mısır'daki hakim zümreden olmadığı belliydi. Kipdiilerden olmadığı, İsrail oğullarından olduğu fizik olarak belli. Yani onun Firavun'un oğlu olmadığını, orada bir nevi işte evlatlık diyelim en iyi ifadeyle olduğunu herkes biliyor. Ve İsrail oğulları Mısır'da arkadaşlar ezilen kesim, horlanan kesim. Köle olarak kullanılıyorlar. Bir sinek kadar bile değerleri yok Firavun'un gözünde. Ve o İsrailoğullarının onun akrabaları olduğu da belli. Bu duyguyu hiç yaşadınız mı arkadaşlar? Çok gençsiniz, umarım yaşamamışsınızdır ve umarım hiç de yaşamazsınız. Mesela bana, ama yaşıyoruz şimdi hep beraber. Bana en ağır gelen, arkadaşlar hayatta en ağır gelen yüklerden birisi yanımda birisine haksızlık yapılıp da benim hiçbir şey yapamadığım durumlardır. Birkaç böyle hatıram var, onları aşa değilim hala arkadaşlar. Mesela şu anda Gazze ile ilgili yaşadıklarım da o yüzden beni çok acayip tetikliyor. Çünkü aynı Halit-i Muhyye'ye beni sokuyor. Şimdi Hz. Musa'yı düşünün, İsrailoğulları devamlı eziliyor. Devamlı eziliyor işte o piramitler yapılırken arkadaşlar o koca taşların altında aralarındaki kim bilir kaç tane insan cesedi var. Hiç bakılmıyor bile düşene bakılmıyormuş bile. Nasıl yapıldığını o piramitlerin bir okuyun. Yani birisi düşüyor mesela taşlar taşınırken onu kaldırmıyorsunuz bile. Böyle ezilip gidiyor yani. Şimdi ve bunu görüyor Hazreti Musa ve kendisi sarayda. Bu müthiş bir öfke. Yani o öfke boşuma değil, ee, yıllar içerisinde birikmiş. Hazreti Musa'da öfke görüyoruz. Mesela Kur'an-ı Kerim onu acelecilikle suçluyor. İşte şeye de e, kavmini tam eğitmeden koşa koşa Cenab-ı <gülüyor> sözleşme için gitmesi. İşte niye? Ve erceleke a'celeke an kavmike ya Musa neden aceleyle kavmini bıraktın ey Musa diyor işte sana gelmek için acele ettim ya Rabbi diyor. aceleci bir tabiatı var biraz Hz. Musa kızmıyordur inşallah şiddete eğilimli bir tarafı var arkadaşlar bir yumrukta adam öldürüyor ama aynı zamanda tevbe etmeyi arınmayı bir nefis terbiyesinden geçmeyi, böyle bir dönemden geçmeyi görüyoruz Hz. Musa'nın hayatında ve Cenab-ı Hak alıyor arkadaşlar bu en alttan gelen toplumsal statü bakımından en alttan gelen ve üstelik de bir suç işlediği için aranan kişiyi alıyor peygamber olarak seçiyor. Arkadaşlar hani böyle Firavun'un bir de konuşmasında da problem var. Yani bütün olumsuzluklar bir arada. Ama Hz. Musa'da nasıl bir potansiyel var ki Cenab-ı Mesela Hz. Musa'ya şöyle demiyor. Karakterini değiştir. İşte bu acelecilik bunu vazgeç demiyor Cenab-ı Hak. Hz. Meryem'e geliyoruz arkadaşlar. Hz. Meryem'in hayatında pek çok önemli özellikle kadınlar için ama Hz. Meryem'i kadınlara örnek gösterenler Allah'ın ayetlerine ters hareket ediyorlar. Hocam çünkü ee, Cenab-ı Hak daraballahu lillezine amenum ra'ete firavun. Hazreti Asiye'yi firavunun karısını iman edenlere örnek olarak gösterdi. Ve meryem ebnete diye devamında da Hazreti Meryem'i iman edenlere örnek olarak gösterdi. Yani Cenab-ı Hak şöyle demedi. İman eden kadınlara Meryem'i ve firavunun hanımını örnek veriyorum demedi. İman edenlere dedi. Meryem'i ve e, Firavun'un karısını örnek olarak veriyorum dedi. Hz. Meryem'in arkadaşlar bana en ilginç gelen o teslimiyeti mesela çok müthiştir. E, doğum yapacak. Hz. İsa'ya hamile kaldı. Bir genç kızın arkadaşlar evli değilken kendi isteği dışında tamamen mucizevi bir yolla Hamile kalması nasıl bir sosyal travmadır? Üstelik de kendisi, mabede adanmış, yani çok kendisinden ruhani, manevi, çok beklentiler olan, yani evliya gibi olmasını bekliyor toplumunun. Ama oradan hani babası ortada olmayan bir çocukla çıkar geliyor e, Ve doğum yapacağı sırada, Kur'an-ı Kerim'de e, Kasas suresinde mi galiba, ee, doğum yapacağı sırada arkadaşlar, Cenab-ı Hak ona ne diyor? Hz. Ha, Meryem diyor ki, ''Ya leyteni mitte qable ''Keşke bu sancıyı yaşamadan önce ölseydim.'' diyor. Yani doğum sancısı veriyor Cenab-ı Hak. Şunu demiyor Hz. Meryem, rahmetli Ömer Farkarman hocayı burada hep anıyorum. ''Hocam diyorum ya, ona bu fikrimi söyledim.'' Bana diyor ki, ''Bunu cemaati de söylüyor musun?'' dedi bana. ''Evet hocam, söylüyorum.'' dedim. ''Vallahi senin vaazları dinlemek lazım.'' dedi. Ee, şöyle, yani Hz. Meryem şunu demiyor. Ya Rabbi bu işi sen açtın başıma, bari doğum sancısı ver, Değil mi? Yani. Doğum sancısında keşke ölseydim dedirtecek kadar sancı çekiyor. Ve Cenab-ı Hak diyor ki, hurma ağacını salla, taze hurmalar dökülür. Şimdi kızlara bakarak anlatıyorum. Onlar da ne bilsin doğum sancısını. Arkadaşlar, hurma ağacı kaç metre? Gördünüz mü? gitmişinizdir. gitmişsinizdir. 20-30 metreye hurma verecek olan hurma ağacı. En az 10-15 metre yani. Ağacı salmayacak hurma düşsün diye. Yani hurmayı da sen düşür demiyor. Çok ilginçtir bak bu kıssalardaki bu ayrıntılar. Hz. Musa'nın arkasında koskoca Kira'nın ordusu, o günkü süper güç arkadaşlar, bugünkü Amerika gibi düşünün arkasında firavun ordusu nehrin şey, Kızıldeniz'in kenarına gelmiş önü deniz arkası düşman, Cenab-ı Hak diyor ki asamı denize vur ya denizi yaracaksan yar yani ben vurmasam yaramıyor, yaramıyor musun denizi? Demiyor yani Cenab-ı Hak'ka teslimiyeti öğreniyoruz buradan arkadaşlar şimdi Hz. Meryem böyle sonra geldik en etkileyici sahneye benim gibi çok konuşanlar için burası çok problemli bir sahne Arkadaşlar, çocuğu doğuruyor, mesela çok gayet, hani o günkü toplum için söylüyorum, asla tahmin ediyorsunuz yani böyle düşünmediğimi. Gayet şu bir çocuklu dünyaya getiriyor, o günkü insanlar nazarında. Mesela o çocuğu alıp, bu çocuk ileride peygamber olacak, tamam. O zaman alsın o çocuğu, kimsenin bilmediği bir köye gitsin, orada büyütsün, o çocuk peygamber olunca kendi gelsin. Hayır diyor, şimdi çocuğu kucağına al. Ve Kudüs'e dön. cenab arkadaşlar. Ne diyeceğim diyor. İnsanlara ne diyeceğim. De ki İmmi nedertu savmen. Selen ukelli men yevme insiyya. Ben bugün susma orucu tutuyorum. Kimseyle konuşmayacağım diyeceksin. Bebeği işaret edeceksin diyor. İşte Beşik'teyken konuşuyor. Yani arkadaşlar hani bu teslimiyeti İdrak etmekte biz zorlanıyoruz. Yani gitmeyeceğim ya Rabbi ben gidemem. Demiyor. Ya beni başka yere gönder. Demiyor. Bunlar çok etkileyici sahneler arkadaşlar. Dolayısıyla o toplumsal mücadeleyi ve o günkü Yahudi toplumunun arkadaşlar ileri gelenlerinin bugünkülerden hiçbir farkı yok. Son derece azgınlar, saygısızlar, son derece saldırganlar. Ee, insanı böyle rezil ediyorlar toplum içerisinde arkadaşlar ve Hazreti Meryem kucağında bebeğini taşıyarak hiç konuşmadan konuşmamanın arkadaşlar bir mücadele biçimi olduğunu ben yıllar sonra stilacıları falan okuduktan sonra anladım yani konuşmamak birbirisine hiç cevap vermemek hiç aldırmamak söylediklerine bir iletişim biçimi ve çok etkili bir mücadele biçimi. ashab Kehf'e gelelim. Sonra ashab keh var. Biliyorsunuz onlar da Hristiyanlılar. Ama Romalılar döneminde ve Hristiyanların eziyet ve işkence gördüğü dönemde yaşayan gençlerdi. Onların hayatında öne çıkan şey ne? Arkadaşlar mucizeler falan vardır da inziva. Yani onlar hiçbir şekilde mücadele etmeyi seçmediler. Gördüğümüz kadarıyla. Belki Öncesinde mücadele etmişlerdir yani haksızlık etmeyeyim. Ama neyi seçtiler? Bir mağaraya kapanmayı seçtiler. İnziva var. Şimdi arkadaşlar bunların bütün bu kıssaları anlatırken ben birkaç tanesini seçtim. Salih Aleyhisselam mesela Salih Aleyhisselam'a kavmi diyor ki sen diyorlar aramızda ümit var eden bir gençtin. Ne bu saçmalık ne yapıyorsun diyorlar mesela. Birdenbire konumunu kaybediyor toplum nazarındaki konumunu kaybediyor Hazreti Salih. Böyle örnekler de var. Oraları geçiyorum. Bunlar en bilinen örnekler. Şimdi arkadaşlar Kur'an-ı Kerim bu kıssaları anlatırken ya işte Meryem de orada öyle yapmasaydı ve ideal olan şuydu, şunu yapsaydı. İşte hamilde niye öyle çaresizce abisine teslim oldu? İdeal olan mücadele etmektir. Kendisini korusaydı, hayatını korusaydı demiyor Kur'an-ı Kerim. Yani arkadaşlar böyle herkesin uyuması gereken ideal tip yok. bugünkü dünya bize bunu yapıyor arkadaşlar. ideal beden ölçüleri var. zaten boyun 155 ise tamam bittin yani güzel olma şansın hiç yok. o yüzden ne yapıyor bakın bütün Çin arkadaşlar diz kırdırarak boylarını 5 santim uzatmak için iki dizlerini kırdırıp protez taktırarak bir yıldan fazla süren işkencili bir şeye katlanıyorlar. sürece katlanıyorlar. kemiklerini uzatabilmek için 5 cm uzuyorlarmış. O operasyonu geçirdikten sonra. Mesela bu Malezya civarındaki güzellik dergileriyle ilgili bir e, yüksek lisans çalışması okumuştum. E, bilmem işte 5 yıl içerisinde diyelim. E, Malezya'da yayınlanan bütün kadın güzellik dergilerini inceliyorlar. Hocam sadece iki tane Malezyalı manken var. Geri kalan hepsi Avrupalı mankenler. Yani Malezyalılara diyor ki siz güzel değilsiniz. Güzel budur. Ve işte bütün o estetik operasyonlar. Japonlara diyorlar ki kısık göz güzel değil. Hepsi gözlerini büyütme operasyonları geçiriyorlar. Zencilere diyorlar ki kıvırcık saç güzel değil, koyu ten güzel değil. Hepsi kimyasallar kullanarak tenlerinin rengini bir ton dahi açabilmek için uğraşıyorlar. Bize diyorlar ki beyaz olmak ne kadar bakımsızlık demek yani. Solaryuma gitmen lazım. İşte bronzlaştırıcı kremler kullanman lazım. Yani bir defa Beden olarak bile bir form var. Dünyada o forma girmeniz gerekiyor. Karakter olarak arkadaşlar 21. yüzyılda bakın sakinler de kazanır diye bir kitap okudum. Susan Cain yazar Bundan çok bahsediyorum. Çünkü hocam adam, kadın tam bir içe dönük. Çok ağırlıklı olarak karakteri içe dönük. Fakat çok başarılı. Harvard'ı bitiriyor, Harvard Hukuk Fakültesi'ni bitiriyor. Manhattan'da avukat olarak çalışmaya başlıyor. Fakat tam bir içe dönük olduğu için başarısız oluyor. Orada tutunamıyor. Bundan sonra mesleğini bırakıyor. Bu yani benim karakterimin yapabileceği bir iş değil diyor, bırakıyor. Araştırmacılığa dönüyor, akademisyen oluyor ve içe dönüklüğü çalışıyor. Bakın içe dönüklerin arkadaşlar yapabileceği meslekler dünyada akademisyenlik, yazarlık, bütün laboratuvar araştırmacıları, bilim insanları bunların neredeyse tamamına yakını içe dönümdür. Sizce içe dönük olmasaydı Fuat Sezginler, Aziz Sancarlar e, yetişir miydi yani? Bir düşün böyle her gece bir partide. Yani oradan Aziz Sancar çıkar mı? Dolayısıyla ama dünya bize ne diyor arkadaşlar bugün? İçe dönükler ezik, işte dışa dönükler şey, başarılı. Dolayısıyla sen eğer bir içe dönüksen ya sürekli bir eksiklik duygusuyla yaşıyorsun ya da kendini dönüştürmek için işte işkence üzerine işkence çekiyorsun. Karakter tek tip bir karakter, biyolojik tip tek tip bir biyolojik tip, sonra arkadaşlar inançlar, inançlar, kültürler. Konusunda da işte Anglo-Sakson kültürü, Batı medeniyeti, bu en ileri medeniyet, en gelişmiş medeniyet, diğerlerin hepsi geride kalmış. Bir takım işte niye şu ülkeler başarılı olamadı? Çünkü onların medeniyetlerinde, inançlarında, dinlerinde şu şu şu nitelikler var. En hasıl arkadaşlar bu dünya, modern dünya yani bizi tek tipleştirmeye çalışıyor. Hatta postmodern dünya. Niye teklifleştirmeye çalışıyor? Acizane kanaatim. Her şeyi çözeceğim ya ben arkadaşlar, bu konuyu da düşündüm. Acizane kanaatim. Çünkü bizim o tek tip üretilen, dünya çapında üretilen kültürü, sanatı, ürünleri, ekonomiyi, siyaseti, düşünceleri tüketmemiz lazım. Yani biz tüketici olarak lazımız onlara, bir şey üreten insanlar olarak değil. Dolayısıyla bizim beğenilerimizin tek tip olması lazım ki işte biz onların ürettiği hayat tarzlarını tüketebilelim. Bu yüzden hatta ne başlıyor şimdi? <gülüyor> Yeni değil bu. Amerika'nın Yeşil Kuşak Projesi. Efendim diyor ki Sen, senin dinini de ben anlatırım en iyi insana diyor. İşte ılımlı İslam. Müslüman olacaksan böyle Müslüman olacaksın. Ötekiler tehlikeli. Onlar cihatçı, onlar terörist işte falan diye bizi de Böyle kategorize ediyor ve kendisi için en tehlikesiz olan Müslüman tipini çeşitli e, araçları kullanarak bize dayatmaya çalışıyor. Kur'an-ı Kerim arkadaşlar, İslam dini, Peygamber Efendimizin hayatında da bunu görüyoruz. Bu çok klişe bir örnektir ama onunla bitireyim. Sorularınıza da biraz zaman ayırayım. Kur'an-ı Kerim bizi arkadaşlar yaratıldığımız ve yaratıldığımız, e, ...değiştiremeyeceğimiz, değiştirilmemesi gereken, değiştirilmeye kalkınçılmaması gereken mizacımızla olduğumuz gibi kabul eder. Ve bu halimizle de bizim her birimiz için ideal Müslüman örneği vardır. Yani içe dönük biri de ideal bir Müslüman olabilir, dışa dönük biri de ideal Müslüman olabilir... ...sosyal ilişkileri çok kuvvetli birinin de ideal Müslüman olma örneği vardır... Daha böyle münzevi yaşayan insanın da ideal Müslüman olma örneği vardır. Geçen de ben geçtiğimiz Ramazan Ankara'daydım. Orası biliyorsunuz çok bürokrasi kenti ve bürokrasiden çok insanla tanıştım yani karşılaştım. Arkadaşlar birisi dedi ki e, ismini sormadım zaten bilmiyorum yani. Hocam dedi ben dedi işte bir bakanlıkta çalışıyorum çok da iyi bir konumdayım fakat dedi kendi birikimim ve zekamla yani bu işe başladığında çok daha iyi bir yere geleceğini düşünüyordum. O düşündüğüm yere kadar gelemedim ve şu anda kendimi çok işe yaramaz hissediyorum dedi. Ee, peki dedim oraya kadar geldiğinizde ne yapacaktınız? Yani hani en en en en bir vaize sorduğuna göre sorunun dini bir içeriği var yani. Gidip bir psikoloğa ya da bir kariyer danışmanına sormuyor. Ee, dini anlamda nereye gelmek istiyoruz? İşte ben çok iyi bir yere gelecektim orada çok iyi işler yapacaktım ve Allah'ın rızasını kazanacaktım. Bak dedim Allah'ın rızası öyle bir şey değil. Diyelim ki bir insanın kariyerinde arkadaşlar birden bine kadar olsun. Hadi bine kadar olsun. Normalde yüze kadar örnek veririm. Bine kadar basamak olsun. Bir insanın yükselebileceği kariyer. Bunun her aşamasında Allah'ın rızasını kazanabilirsin. Ve en tepeye çıktığında da kazanamayabilirsin. Yani bir işportacı da Allah'ın rızasını kazanabilir, ne bileyim bir reklamcı da kazanabilir, bir e, hiç ummadığımız bir sektörden birisi de kazanabilir, bir vaiz de kazanamayabilir. Riya yapıyordur, çıkar gözetiyordur, başka bir amacı vardır. Yani bizim dinimiz arkadaşlar Allah'ın rızasını, yani kazanmayı, yani loser değil de winner olmayı belli şartlara bağlamaz. Tamamen sizin niyetinizle ve Allah ile olan irtibatınızla alakalıdır. İrtibat demişken namazı da söylemeden geçmeyelim. Arkadaşlar namaz kılmayan bütün irtibat haklarını kesmiştir. Ne yaparsa yapsın. Ha inancı vardır. O ayrı. Ama benim için kriter. Çünkü ne diyor? İnne ma veliyyukumullahu ve rasuluhu vellezine yuqimune salate ve yüktüne Sizin dostunuz Veliniz Allah'tır, peygamberdir ve namaz kılıp zekat verenlerdir diyor Kur'an-ı Kerim. Namaz çok önemli bir turdu, sol kağıdıdır Peki teşekkür ediyoruz arkadaşlar.